2. Sebebi met. Arkadaşlar, sebebi met başlı başına bir tecvit uygulaması değildir. Sebebi met adından da anlaşılacağı üzere uzatma sebebidir. Bir tecvidin ne kadar uzatılmasının altında yatan kural kaide ...bu başlıkla alakalıdır. Onun için, ...bu bölümün, ...hakikaten, ...iyi anlaşılması gerekir. Zira, ...bundan sonra göreceğimiz, ...birçok tecrübette, ...sebebi medle, ...karşılaşmış olacağız. Sebebi medli, ...iki başlık altında inceliyoruz. A, ...hemze, ve sükün. Hemze, ...harekesi olan, elife denir. Bu da iki şekilde yazılır. Bir ayin ağzı şeklinde yazılır. İki dik elif şeklinde yazılır. Demek ki hemze iki şekilde yazılır. Ayin ağzı şeklinde de olabileceği gibi dik elif şeklinde de yazılabilir. İki sükun. Biz sükünü da kendi arasında İki başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi daha önce harfimet işlenirken gördüğümüz gibi harekesi olmayan yani ne üstünü ne esresi ne de ötresi olmayan harfe sükün dediğimiz gibi cezimli olan harflere de biz sükün diyoruz. Ekrana görüyorsunuz beş tane harfimiz var. Bu beş harften ha, Ş, fe, dal ve sat harflerinin harekesi yoktur. Bunların harekesi olmadığı için biz bunlara Sükün diyoruz. Aşağıda da kaf, dal, lam ve te harfleri var. Onları da cezimli olarak görüyorsunuz. Demek ki Sükün dediğimiz zaman biz iki şey anlayacağız. Bir harekesi olmayan harf, iki cezimli olan harf.